Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve hullul ukdete min lisani yefqahu kavli. Rabbi zidni ilmen, rabbi yessir ve la rabbi temmim bil Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu haftaki dersimize İhsan, Allah için vermek, Allah için yapmak başlığını taşıyan birinci bölümden başlayacağız. E, dersin ikinci kısmında da e, İmam Buhari'nin El-Cami'nin sahihine yapılan, aynı tarafından yazılan şerhe e, devam edeceğiz inşallah. Evet, öncelikle ihsan kavramı üzerinde e, duran bir hadis bahsediyoruz ile ilgili biraz ayrıntıya girmemiz gerekecek. Yani hem mana olarak hem teknik anlamda bazı hususlara işaret etmemiz gerekiyor. Hepinizin bildiği ihsan kavramı ile ilgili olarak Hz. Peygamber'den nakledilen bir rivayet var. Tabii yani kısa olan metni ifade edecek olursak tabi Allahakenleketerarahhu felem takunterarahhu fein ki fenehu yarake yani insan Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulak etmendir Çünkü her ne kadar sen onu görünmüyorsan da o seni görüyor bu hepinizin çok iyi bildiği çok iyi bildiği bir rivayet Yani bu cibril hadisi dediğimiz hadisten bir alıntıdır. Dolayısıyla da bu kısım ve ihsan kavramı ile ilgili ifade edilmesi gereken, vurgulanması gereken daha doğrusu, elbette siz bu Türkçe ifadeleri okuyup anlıyorsunuz, onda herhangi bir sıkıntı yok ama bazen vurgulanması gereken noktalar var, o noktalara kısaca işaret etmekte de fayda var. Rivayet aslında Hz. Peygamber önce iman nedir sorusuna, ardından İslam nedir sorusuna cevap verdikten sonra, son olarak da ihsan nedir sorusuna cevap vermektedir. Yani Cibril'in vermiş olduğu soruya karşılık olarak. İman, e, kısaca Müslüman olabilmek için inanılması gereken esaslara samimiyetle ve kesin bir şekilde inanmak ve bunu amellerle doğrulama şeklinde tarif edilir. Bunu ayrıntılarıyla kelam ilmiyle ilgilenmiştir. İslam ise bu imana bağlı olarak Allah'ın bizden yapmamızı istediği şeyleri yapmak, yapmamızı istemediği şeyleri de terk etmektir. Bu anlamda İslam'ın ayrıntıları da fıkıh ilminin konusuna girer. Ancak gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse hadislerde iman ile İslam'ın aynı manalarda kullanıldığı gibi ayrı manalarda da kullanıldığı görülmektedir. Mesela hatırlarsanız birinci dönemden e, Kitab-ül İman bahsinde İslam kavramını e, Buhari aynı zamanda İslam iman kavramıyla özdeşleştirmiştir. Yani orada geçen İslam kavramının e, bir anlamda imanla özdeş e, olduğunu belirten bab başlıkları koymuş ve bununla ilgili de rivayetleri bab başlıklarının altında zikretmiştir. Dolayısıyla bu türlü özdeşleştirmeler söz konusudur. İman, İslam ve İslam kavramlarını açıklayan bu rivayet ele alınırken çoğu zaman iman ile İslam üzerinde çokça durulduğu halde İslam üzerinde maalesef çok fazla durulmamaktadır. İhsan, lügat manası iyilik etmek, bir şeyi güzelce yapmak, bu rivayette ise lügat manasından biraz farklı bir manada kullanıldığını görmekteyiz. Aslında sadece İhsan kelimesi değil, iman, İslam, takva, cehalet, küfür gibi Pek çok kelime İslam ile yepyeni manalar kazanmış ve bu yeni manalar kelimenin lügat manasının daha fazla kullanılır olmuştur. Bu bize aynı zamanda İslam'ın Arap dinine olan katkılarını da gösteren bir husustur. Gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Hz. Peygamber kelimelere yepyeni manalar kazandırmış ancak bazen yeterince anlaşılmamıştır. İnsan Allah'a onu görüyormuş gibi kulak etmektir. Bu kulluğun içinde namaz, zekat, oruç, hac gibi ibadetleri girdiği gibi İnsanın başkalarıyla olan ilişkileri, zulümden uzak durmak ve zalimlere karşı mücadele etmek, her türlü kötülükten kaçınmak, her türlü iyiliğe koşmak, Allah rızasına uygun ticaret, Allah yolunda savaşmak dahil her anlamda cihad etmek ve benzeri her türlü beşeri faaliyete girmektedir. Şimdi, şimdi yukarıdaki metin, özellikle Cibril hadisi okunurken ve anlatılırken, Allah'ı Allahı sanki onu görüyormuşçasına ona ibadet etmendir ifadesi. Maalesef bizim Müslümanlar tarafından ya da bazı anlatıcılar tarafından, anlatanlar tarafından orada geçen kavramı, yani ibadet kavramını bir namaz esnasında gibi sunmaktalar. Yani mesele burada ibadet kavramını sadece şekilsel anlamda bir namaz ibadetine hasretmekteler. Onun dışındakilere ihsan kavramını özdeşleştirmemektedirler. Halbuki İsa'nın kavramını bir bütün olarak dikkat almamız gerekiyor ve alınması gerekir. İbadet kavramını, yani dünya hayatı içerisinde yaşamış olduğumuz bir hayatı bir ibadet hayatı olarak telakki ettiğimiz zaman, yani sadece şekli ibadetlerle ilgili değil, aynı zamanda beşeri ilişkiler kısmında da meseleye el aldığımız zaman o zaman bir anlam ifade etmektedir. Aksi takdirde sadece Tabudi ifadesini ta ifadesini sadece namaza ya da belirli şekildeki ibadetlere tahsil ettiğimiz takdirde o zaman ihsanın kendi anlamından çıkmış oluyor. Düşünün zaman zaman sık sık söylediğim bir şey vardır. Yani inna salat eterin halil fahşâ vel Yani namaz insanın kötülükten ve çirkinlikten alıkoyar. O halde bu kötülük ve çirkinlikten eğer alıkoymuyorsa namaz değildir diye bunun mefhumu muhalifin alınması gerektiğini söylerim. Şimdi siz bir iş yaparken namaz kıldıktan sonra ister camide, ister mekanınızda ya da nerede olursanız olun namazı kıldıktan sonra eğer şu ya da bu şekliyle nefsimize yenilerek bir kötülük düşünerek ya da bir kötülüğe meyledici bir ifade ya da beyanda bulunuyorsak ya da bir eylemde bulunuyorsak orada ihsan kavramını işletmediğimizden kaynaklanmaktadır. Yani orada Orada da ihsan kavramı devreye girmesi gerekiyor ki o zaman namazla yani salat kavramıyla bir bütünlük arz etsin. Aksi takdirde bu kavramı sadece belli bir noktaya tahsil etmiş olmak yani sadece namaza tahsil etmiş olmak bir başka ifadeyle çok fazla bir anlam ifade etmeye, etmeyecektir. İhsan kavramının